Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Resulina ve ala alihi ve sahbihi ve Bir kardeşimiz, ettihiyat duasının bir kıssası var mı? Bunun sahih bir kaynakta yeri var mı? Varsa var olan nerededir? Nasıl gelmiştir? Şeklinde bir açıklama. Kısaca ettihiyat duasının manasını ve tefsirini ses kaydı yapmamı istedi. Allah Azze ve Celle'ye hakka isabet etmesin her birimizi. Kardeşlerim Ettehiyyatu duasının hikayesi hakkında, geçmiş hakkında bir kısım şeyler var anlatılıyor. Koca koca, hoca kisvesinde insanlar çıkmışlar, konuşuyorlar, Yer yurt belirtmeden, kaynak belirtmeden ve sanki bu olay yanlarında vuku bulmuş gibi. Bununla ilgili bahsedilen şeyler şu. Miraç gecesi Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem semaya yükseldiğinde Allahu Teala onunla arasındaki perdelere kaldırmış güya ki sahih hadislerde Allah'ı gördün mü? Şeklinde soru sorduğu zaman Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a onun perdesi nurdur, onu nasıl görebilirim diye söylemektedir. Yani buradaki hikayenin başlangıcı bile sahih hadislerine muhalif devam ediyorum. Güya Allahu Teala onunla arasındaki perdeyi kaldırmış ve Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona yani Rabbimiz Tebari ve Teala'yı hürmetini arz edecek şekilde Ettehiyyatu lillahi ve salavat ve tayyibat demiş. Cevabinde Allahü Teala ona Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu demiş. Akabinde de Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun devamı olarak Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin demiş. Bu konuşmalara şahit olan Cebrail aleyhisselam da ki burada gene bir hiç açmak lazım. Cebrail aleyhisselam Sıdlatül müntihaya kadar Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam ile beraber gelmiş ve oradan ötesine geçmemiştir. Yani güya lafzın başlangıcında dendiği gibi Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala ile yaklaşıklı münacatta bulunmuşsa perdelerde kalkarak, kalkarak konuşmuşsa bunu da Cebrail Aleyhisselam'ın şahid olmasına zaten imkan yok. Çünkü biz bu sınırdan öteye geçersek yanarız demiş ve Aleyhisselatü terk etmişti Cebrail Aleyhisselam Sidretül Müntihada. Devam ediyorum. Kısaya bu konuşmaya şahit olan Cebrail Aleyhisselam da Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en muhammedin abduhu ve rasuluh. diyerek konuşmaya dahil olmuş ve bu da ittahiyat duası şeklinde ortaya çıkmıştır diye bir iddia var. Bu iddianın herhangi bir dayanağı, delili yok kardeşlerim. Sadece bildiğim kadarıyla İmam Kurtubi Rahmetullah tefsirinde o da mesnesiz dayanaksız olarak aktarıyor bu kıssayı. Zaten kıssanın içerisinde sahih, nastara muhalif olan şeylere değinmeye çalıştım. Bizim bu Duası ilgili bildiğimiz tek bir kıssa şu. Bukhari'de ve Müslüm'de geliyor. Bukhari'de 831 numarayla ve 6.230 numaralı hadislerle. Başka yerlerde var. Şu an iki tane yer söyleyeceğim. Müslüm'de 402 numarayla tatlı varyantlarla zikrediyorum. Kısa. Şöyle ki Abdullah bin Mesud radıyallahu teala şöyle demiştir bu hadiste. Biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber namaz kıldığımız zaman e, derdik ki Esselamu alallahi kabla ibadih. Yani kullarından önce Allah'a selam olsun. Devamen Selam ala Cibril ve Esselamu ala Mikail ve Selam ala falan ve filan derdik. Yani selam Cebrail'in üzerine olsun, selam Mikail olsun, selam falanca ve selam filanca olsun derdik. Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bizden bunu duydu ve namazını bitirince bize yüzünü dönerek dedi ki şüphesiz ki Esselam Allah'tır. Dolayısıyla Esselamu Allah denmez manasında Esselam Allah'tır sebeple sizin herhangi bir kimse namaz oturduğunda şöyle söylesin diyerek Ettehiyyatu duasını ashabına öğretir. Nasıl? Ettehiyyatu lillahi ve salevatu ve tayyibatu. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin desin der. Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra arada bir izah cümlesi buyurur der ki Siz... Bu şekilde söylediğiniz zaman gökte ve yerde bulunan bütün her bir salih kula da selam vermiş olursunuz. Esselam aleyna ve ala ibadillahi salihin. Yani selam bizim üzerimize de olsun. Allah'ın salih kulağının üzerine de olsun diye söylediğimiz zaman gökte bir yerde bulunan bütün her bir kula selam vermiş. Onlar için selamet dilemiş olursunuz der. Devamında ettahiyyatu duasını kalanını söyler. Eşhedü en la ilahe illallahü eşhadünne Muhammedün abduhu ve resulüh der. Ondan sonra da hayır gördüğünüz doğal olarak şimdi biliyorsunuz onu söylersiniz. Ettehiyyat duasından sonra der. Kardeşlerim, tahiyyat duası ile ilgili tek bir bildiğimiz kıssa bu. Bunun dışında ettehiyyat ile ilgili nelerden bahsedebiliriz? Ona değinelim. Ettehiyyat duası hakkında İmam Albani rahimehullah teşehhüd esnasında okumanın vacip olduğu görüşünde ve bunu aktarıyor alimlerden de teşebbüt esnasında gerek ilk teşebbüt gerekse ikinci teşebbüt esnasında oturduğumuz zaman Ettehiyyat duasını okumak vaciptir diyor alimlerimiz. Ettehiyyat duasının çeşitli varyantları var. Ebni Mesud'dan, Ebni Abbas'tan Ayşe Validemiz'den. Onları ben inşallah çeşitli lafızlarla olduğu için aktaracağım sizlere. Önce bize çok meşhur olarak aktarılan, öğretilen ve İslam aleminde de yaygın olarak kabul gören İbn-i Mesud radıyallahu gelen lafızdan verdiğim ettehiyyatu duasına. bunun manasını vereyim. Ettehiyyatu lillahi ve salivatu ve tayyibatu Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin Eşhedü en la ilaha illallah Dediğimiz zaman şöyle söylemiş oluyoruz. Selamların, duaların, övgülerin hepsi Allah'a mahsustur. Ey Peygamber selam, Allah'ın rahmet ve bereketleri, hayırları senin üzerine olsun. Selam bizlere ve bütün salih kulağın üzerine olsun. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulü'nür. Demiş oluyoruz. Çok genel bir tercümeyle. Ettehiyyatu duasının içindeki lafızlara gelecek olursak, ettehiyyatu diye söylediğimiz tahiyyat, tahiyye kelimesinin çoğuludur. Birçok manası vardır. Selam, selamet, ebedilik, yücelik, her türlü afetlerden uzak ve beri olma ve mülk anlamlarında kullanmaktadır. Ettehiyyatu allah Allahu Teala hakkında kullandığımız zamanda Allah alem yücelik, ebedilik, övgü ve e, noksansızlık, kusurlardan uzak olma, veri olma ve mülk anlamlarında gelir. Yani tüm mülkler ebedilik, yücelik ve kusursuzluk Allah'a aittir. Manasına gelir. İkinci lafız olarak ve salavatı. Ve salavat da salat kelimesinin çoğuludur. Beş vakit namazı için kullanıldığı gibi bütün ibadetleri kapsayan bir kavram olarak da kullanılır ibadetin tamamını ihtiva eden kelime olarak dualar ve rahmet manasına da gelir diyor alimlerimiz. Tayyibat kelimesi ise tayyibe kelimesinin çoğuludur. O da Allahu Teala'yı övmek, ona senada bulunmak için uygun ve yerinde olan güzel sözlerin tamamıdır. Allah'ı zikretmektir. Dua ve senâ gibi her türlü güzel söz anlamına gelen kapsamlı üç kelimedir bu. Ettehiyat, es ve tayyibat. Allahu alem üzerinde bu ve Müslümler rivayet edildiği için yani neredeyse ittifak edilen i̇bn Mes'ud radıyallahu teala gelen ama diğerlerde reddedilmeyen lafızlar var. Bunların hepsi de sahihtir. Onlardan birisi i̇bn Bas Abbas radıyallahu teala gelmekte. Et-tahiyyatu el-mübârekâtu es-salevâtu et tayyibatu lillahi. es aleyke eyyühen ve rahmetullahi ve berekâtuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin Eşhadu en la ilahe illallahü Ve eşhadu enne Muhammeden Resulullah Şeklinde gelmiştir. Bir başka rivayette Abduhu ve Resulü şeklinde gelmiştir. Bu teşebbüdün İbn Abbas Anhumadan rivayet eden ikinci lafzı Üçüncü lafız İbn Abbas Anhumadan gelmekte. O da şöyle Ettehiyyatü lillahi Vessalewatu ve tayyibatu Selamun aleyke eyün ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selamü aleyna ve illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve <rasuluhu> şeklinde gelmekte. Nefsün arasında ve berekatuhu. Yani selamun aleyke eyü'n-nebiyyu ve rahmetullahi ve ziadesi var. Ona dikkat çekmiş olalım. Ebu Musa el-Eş'arî radıyallâhu anh'tan gelen dördüncü farklı lafızlı teşehhüdü şöyle Et-tahiyyatü et-tayyibatü es-selamâtü lin-nâhi. ve rahmetullâhi ve berekâtüh. Esselâmü aleynâ âlâ ibâdillâhi sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü abduhu ve şeklinde biraz daha farklı bir lafızla devamlı müstesna halinde geliyor. Ömer bin Khattab radıyallahu anh'ın insanlara minberden öğrettiği teşehhüdde ise şu lafzı var. Ettehayyatu lillahi ezzakiyatu lillahi ettayyibatu lillahi. Esselamu aleyke, eybühan, ve rahmetullah. Ne geliste bildiğimiz şekilde. Ama ettehayyatu lillahi ezzakiyatu lillahi ettayyibatu lillahi şeklinde biraz farklı bir lafza gelmiş. Ömer İbnü'l Hattab ve rahmetullah'tan gelen lafız. O da İmam Malik'in ve Beyhaki'nin sahih ve senet bir hadis. Ayşe validemizden gelen Lafız ise beşinci farklı lafız. O da şöyle. Et tahiyyatü, et tayyibatü, et lillahi. Esselam aleynnebi ve rehmatullahi ve berekatuhu. Çıkmaya devam ediyor. Teşevvü gibi geri kalan kısım. Evet. Kardeşlerim ben burada söylemek istediğim, ilaveten söylemek istediğim ve gözden kaçan ve dikkat edilmeyen veya belki de dikkat ediliyor da unutulan bir kısım Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayattayken yani ona yapılan tahiyyat duasının içindeki hitap "Esselamu aleyke eyü'n-nebiyyu" şeklindeydi. En son okuduğum Ayşe validemizin hadisesi önde ise "Esselamu alen nebiyyi ve rahmetullah aleyke eyü'n-nebiyyu" değil de "Esselamu alen nebiyyi ve rahmetullah ve berekatuhu" şeklinde. Bu ise İbn Mes'ud'dan da gelmekte. O da der ki bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken bu şekilde söylerdik. Ancak o vefat ettikten sonra biz Esselamu aleyen Nebiy ve rahmetullah ve berekatu şeklinde hitabı muhatap şeklinden çıkarttık ve gayip şekline döndürdükler. Yani selam ey Nebi senin üzerine olsun şeklinde Esselamu aleyke ey Muhammedin der idik o hayattayken ancak onun vefatından sonra biz bunu terk ettik ve Esselamu aleyen nebiyye ve rahmetullah diye yani selam nebiyinin üzerine olsun diye gayb sıgala gayb lafzı olarak söylemeye başladıklar. Bu rivayet Buhari'de gelmekte, yine bir şey bele Sarraj'da, Ebu Yala'da gelmekte. İmam Albani rahimehullah da bu farklı sıygaları ve bu izahı da Rivahul Galil isimli kitabının 321 numaralı hadisinde izah etmekte. O izahın özeti şudur. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın sonra Esselamu alen Nebiyy demeye başladık. Bunun manası şudur diyor. Sahabiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken Ey peygamber sana selam olsun manasında Selam aleyke eyyühen nebiyyü derlerdi idi. Vefat ettikten sonra bunu terk ettiler ve Esselam alen nebiye şeklinde selam nebiyi olsun, Peygamber olsun demeye başladılar. Bunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle yapılmış olması gerekir. Çünkü sahabe ortak olarak bu lafı söylemeye başladı. Önceki hitap şeklinde değiştirdi. Esselam aleyke eyyühen nebiye hitabını değiştirip Esselam alen nebiye, selam nebinin üzerine olsun şeklinde döndürdü. Ayşe ve Alidemiz'in öğrettiği de yine Ümam Serrac'ın Müsterdinde, Muhallis'in elfebaidinde gelmekte. İkisi de sahih senidde gelmektedir. Ayşe az önce kudum insanlara öğretti teşebbüdünde. Et-tahiyyatu, et-tayyibatu, es-salevatu, ez lillahi, es-selamu alel şeklinde öğretiyordu. Hafız i̇bn Hacer, rahimahullah, bunu izah ederken diyor ki, bu ziyadenin zahirinden anlaşılan şudur. Onlar Resulullah (s.a.v.) hayattayken "Esselamu aleyke eyün diyorlardı. Hitap sıgasıyla söylüyorlardı hitaplarını. Resulullah (s.a.v.) ifade edince de hitap lafını bırakıp gayip sıgasını kullanmaya başladılar ve "Esselamu aley'n-nebiy" selam Nebi'nin üzerine olsun demeye başladılar. Der İmam Subki'de Şerhül Minhaj'da rivayeti sadece bu avamadan aktardıktan sonra şöyle demiştir: Sahabenin böyle yaptığı sahih ise bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra hitap sigasını kullanmanın vacip olmadığına delah ettir. Yani Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü demenin vacip olmadığını delah Şöyle de denilebilir. Esselamu aleyh nebiyyi ki izahsa dediğinde denir ki bunun sahih olduğu çıktı Çünkü Bukhar'da sabit olmuştur. Bu laf ise mütabi yani onu destekleyen, tabi olan bir yani rivayet Abdülrezzak'tan gelmekte. O diyor ki bana Ebine Cerrah haber verdi. Bana Ata haber verdi ki Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken teşehhüt duasında "Esselamu aleyke eyün diyorlardı. Vefat edince de "Esselamu aley'n-nebiy" demeye başladılar. Bu senette sahih. Evet, hafızın, imam hafızın bu açıklamalarını Kastalani, Zurkani, Royani gibi nakik alimlerden bir, bir grubu nakletmiştir. Biz de bu şekilde olması gerektiğini inanıyoruz. Sahabiler radıyallahu taala anhum bizim dinimizin en bilim, anlayanı kavrayan ve bizlere ulaştıran ehil insanlardı. Onlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra Esselamu aleyke eyyühe nebiyyü şeklindeki Kitap lafzını teşerrütte bırakmışlar. Ve esselamu alen ve rahmetullah ve berekatuhu demişlerdir. Öyleyse bizim de böyle dememiz gerekir. Çünkü bize bu dini Allah azze ve celle Resulü kanalıyla, Resulünden de sahabile kanalıyla öğretmiştir. Sahabilen güzel icmati bir hususta bizim için delilidir, geçerlidir. Bu sebeple Selamü Aleyke Eyühen Nebiyyü yerine Esselamu Aleyn demek daha isabetli daha doğrudur. Bu olması gereken lafızlar ile tekrarlayacak ve sözümüzü bağlayacak olursak Ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibatu Esselamu Aleyn ve rahmetullahi ve berekatuh Esselamu Aleyna ve ala ibadillahi salihin, salahin Eşhadu en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü dersek allah Alem isabetli olur. i̇bn Mesudun Mesud radıyallahu rivayet edilen -i -i ve Muhar ve rivayet edilen Şevudlar rızalarında uygun olur. allah Alem. Esselatu vesselamu aleyhi ve Resulina Muhammed Elhamdülillahi Rabbil Alem.